Bunları sayarken Hay, Kayyum Halim Azim Vedud, Kuddus, Baki e, Adil e, Diye Saymış. Demek ki 10 on tane ondalık e, Sırrına sahip bu esmanı her birinde O Vücut hal yaşar Ondan sonra Zat-ı İlahiye hazırlanır Bundan sonra Zat-ı tecellisine hazır olur. O Zat-ı tecellisi olduğu andan itibaren zaten farklı bir. Bu e, halin yaşantısı önce girdiği kapıda bir Rububiyet, ikincisi Muhammediyet. Dolayısıyla iki tane her peygamber Rububiyetle afbür yani şöyle tırnak içinde bu mecazi bir ifade eğer anlamazsanız sözümü geri çekerim. Rububiyetle evlidir. Onun için onun velileri de Rububiyetle evlidir. Onun için öyle derler. Bir. Yani Yalnız bu çok sırdır. Lütfen ters anlamayın. Böyle büyük Allah dostu Hindistan'da bir tanesi öyle demiş. Annenle zina etmedikçe Müslüman olamazsın demiş. Ne demek istiyorsun ya? Oradaki anne rububiyet. Velayet makam eren kişi de artık e, Muhammediyet bölgesinde e, korunma altına alındığı için o da Muhammediyet. Dolayısıyla her ikisi birbirinden ayrılmayan bir duruma gelir. Muhammed'de rububiyet görürsünüz. Rububiyet'te Muhammed'i görürsünüz. Her doğan onun sevgisiyle doğar. Her ölen de öyle bir mezc birbirinden ayrılmayan bir durum söz konusu bu tabi peygamberimiz için asıl mertebededir ondan sonraki veliler için ise bilvesine bu evlilik gerçekleşir ilginç bir şey değil mi? çok karıştı işler eğer bu sır sırları çözerse anlatırsam olmaz tekfir ederseniz bile haklısınız e şey İmam Rabbani'sine soruldu işte. İmam Rabbani'sine de cevap veriyor. O büyük zatı tanıyorum diye o bunu demek istemiştir diye. Annenle zina etmedikçe Müslüman olamaz. Allah Allah. Bunu şimdi çevirsen dünyaya dünyayı İşte işte buradaki anne rububiyettir. Yani bütün Müslümanlar, bütün insanlar Allah'ın kulu diye bakma. Bakış açısı rububiyet gereğidir. Bütün Müslüman evladını bütün diğer insanlardan daha öne alıyorsan sen veli mertebesinde değilsin. Veliliğe aykırıdır. Veliliğin kölgesinde onun tahte kubay dediği Allah'ın korumasına giren kişi bütün balıklara artık ondan sonra ne evladını görür ne kızını görür ne hanımını kimseyi hepsini Allah'ın kulu diye görür. Onlara annelik merhametiyle yaklaşır şefkatiyle sesinde, davranışında, konuşmasında, muhabbetinde, şefkatinde güzellikleri hissedersin. Onun için insanlar Hazreti Adem'e anne baba diye girer. Hazreti İbrahim'e. İbrahim Aleyhisselam makam vardı, Rufa'da varım. Ruhunuz sanki oradan ayrılmak istemez. Orada doğmuş, orada büyümüş. Hazreti İbrahim'in makamında varım. Ya herhalde ben buraya bir zaman gelmişim yani. Yok gelmedin. Ruhun orada. O anne küçük ruh, büyük ruha kavuştu. Peygamberlerde bu rububiyet ruhu vardır. Rububiyetin ruhu her peygamberde ruhaniyetleri bu derece güçlüdür. İşte burada anlatılan şey isim değildir, sıfattır. Allah'ın rububiyet ismi verilmez kimseye. Ama onun sıfatı verilir. Onun tecellisi olur ve önce peygamberleri sonra da velileri de o rububiyet. Onun bazı insanlar var da babadır, babacandır herkese malını, mülkünü, var ye, abilik yapar, dayılık yapar, şu yapar, bu yapar, de bakarsın ki o adamın dostluğu seni zengin eder. Çevre edinirsin. Çok şey kazanırsın. İşte orada Allah o kula rububiyet sıfatıyla tecelli ettiği için o sıfat üzerinde bolca mevcut ve ondan da diğer insanlar istifa Ruhu ısınıyor yani. Adamların ilmini, irfanla güvenle nasıl oluyor? Böyle oluyor. Hz. Ali Efendimiz bütün ilimleri çok biliyor manasında değil, bu manada. Anlattığı şeyi o kadar doyurucu anlatıyordu ki ne biliyorsan o bildiği şeyde artık diyorsun ya bu kapıdan girmedikçe ilim diye bir şey bilemezsin diyorsun. İlmin kapısı işte Hazreti Ali Efendimiz. Her anlattığı konuda karşısındaki muhataplar ona ya teslim oluyordu ya da kaçıyorlardı görmemek, duymamak istiyorlardı. O kadar uzağa kadar kaçıyorlardı. Hazreti Ömer Hazreti Ali ile ilgili bir sözü var ne kılınçta onu öne geçen oldu ne de ilimde Turlan'a oğluna tavsiye ediyor oğlum sakın Ali ile muharebe etme herhangi bir şey ben ömrümde onunla e, harp edip de kaybeden, etmeyeni görmedim kaybetmeyeni görmedim ilimle tartışma o ilmin kapısıdır Resulullah'ın böyle söylediğini duydum diyor. Efendimiz sana aleyhi sellem, ilmin şehridir. Çünkü alim sıfatını rububiyet şefkatiyle kendisine en çok tecelli eden peygamberlerde. Rabbül Aleminin sırrı büyüktür. Sonra Rahman'a tecelli eden, Rahman'dan da aynı tecelliler varlıklara... Tecelli eder. İki yüzü vardır Rahman. Birisi ahirete bakar, birisi dünyaya. Ahirete bakan kısmı ebedidir. Ebedi bir tecellidir. Başlangıcı var ama sonu yoktur. Dünyaya bakan kısmı ise fanidir. E, fani varlıklarda ebediyet sırrında bir tecelli olursa buna ne kadar e, uluhiyet iddiasında bulunabilirsin ki? Bu kölgenin kölgesinin kölgesi de değildir bir zuumdur, bir böyle zandır. Zan ile ilim oluşmaz. Onun için yeryüzündeki yaşayan velilerin üzerindeki tecellilerin hiçbirisi bu manada e, ilim oluşturmaz. Bunlar hepsi irfandır. Nedir bunlar adı? İrfandır. İlmin kaynakları deneyi dayanır, mükteseptir. İrfanın kaynakları daruru ve huzuru bilgilerdir. Yani bir şey deniyorsun. bakma o anda ortaya çıkıyor. Buna ne diyoruz biz? Daruri bilgiler. Ve akıl bunu kabul ediyor. Bir de huzuri bilgiler vardır. Ne denemişin, ne şey yapmışın, ne yapmışsın. Ama birden gelir. Birden hazır bir vaktin o bilgi hazır. Ona huzuri bilgiler deriz. Herhangi bir dua etmedin. Ya Rabbi şu konuda bana yardım et falan da demedin. Bir de baktın o bilgi kendiliğinden sana gelmiştir. Olur mu? İşte iddia etmeyelim. Olduğunu söyleyen alimler çok. Onun için birçok sırlar sırlı kelimeler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a onun ümmetine verilmiştir. Ondan önceki peygamberlere de ayrı sırlı isimler verilmiş. Hazreti Musa'ya da çok fazlaca Allah'ın sırlı isimleri verilmiş. Hazreti Musa Aleyhisselam çok verilmiş. Ve onların ümmetin içinde de bu dünyaya çok yakın yani cismani ve biyolojik varlıklarda tesir gücü çok olan isimler verilmiş. Onun için o isimleri kıskanmadan niye onlara verilmiş bize verilmemiş demeden, İslamiyet'teki İngilizce sırların isimleri ise yani 99 isim vesaire ise bunlar iman ve nur alemiyle ilgili. Nur mu daha değerli yoksa cisim ve biyolojik varlıktaki tekvinati, tayirat, tebdilat ve mucizevi şeyler mi? Yani bir su aç, açılıyor, yarılıyor ve oradan köprü gibi adam sulasına dokunmadan geçiyorsun. Bu göze çok dokunan şeydir. Aklı çok doyuran şeylerdir. Ama ruhi olarak pek fazla bir şey anlamış olsalardı kurtulan insanlar hepsi daha sonra puta tapmazlardı. Demek ki ruh tarafı çok az, zayıf olan bir mucizedir tecellidir. Onun için Musa metinden kalma bir sürü sırlar vardır. Hastalarda okunduğu zaman otomatik o anda kurtulurlar. Celceli bunlardan birisidir. Birçok gizli sırlı dualar vardır. O dualar okuduğun zaman bütün insan ömür boyu çektiği hastalıklardan kurtulabiliyor. Oradaki söylenen kelimeler işte celceli geçen ee, sırlı e, Rumuzlu Kelimeler var Mesela Ahin Biahin, Numuhun et, et, Etaliya Ondan sonra Şam, şam Tam, Tam falan. Bu gibi kelimeler Hazreti Adem'den beri Önceki ümmetin söylediği kelimelerdir Bunlar da yine Allah'ın e, isimlerine mukabil Bir isimdir Ve bu isimlerin tecellisi biyolojik varlıkta çok yüksek tesiri olan isimlerdir. Hazreti Ali Efendimiz'e bunların hepsi özelde verilmiştir. Daha sonra Hazreti Ali Efendimiz ve Ehli Beyt'in öğretisiyle devam etmiştir. i̇mam Gazali kitaplarını almıştı bu dualar. Efendim tarikatlar niye böyle işte ayet, hadis falan şimdi mezhepçilerin genellikle iddiası şu Allah Resulü bütün <gülüyor> kendisinin Gelen tebliğatı yapmadı mı diyorsunuz? Din tamam olmadı mı diyorsunuz? Tamam, tamam oldu. Ve sen bana Kur'an'da an, Kur mübah olanları anlat bakalım. Sünneti anlat bakalım. E sünneti yapın diye var ama teker teker sünneti bulamaz. Demek ki anlatılması ne emir olunduysa onu anlat. İnhüve illa vahyun yuha. Kendisine ne anlat deniliyorsa onu anlat. Bazılarında herkes anlatma dediği sır alanlarda sır çerçevesinde anlattı. Herkese söylemedi. Yani olabilir mi adaletsizlik? Böyle yargılayamaz Bu şeytani bir yaklaş. Sen Allah Resulü'nün ne şekilde neyi söyle, neyi söyleme dediğini ne bileceksin? Ölçüsü yok mu? O işte Kur'an'da ne varsa. Hatta Kur'an'da çok şey anlatıldığı halde sırlı niye kaldı? O zaman ya şu Elif Lamim'in boşuna niye anlamı var ki, niye anlattı ki falan. Şeytan bunu da sana söyletir Ben bilmiyorum o zaman Kur'an niye indi falan. İşte onun için bütün mezhepçilerin kafayı gelip vurup efendim sorgularken yanıldığı yerlerden birisi budur. <gülüyor> Mesela Celcel-i Öteye'de ve arbahtun tuhkil ile ba'daha çüşiru ile l ve rızkı cümiat ve her şakikun sümme vavun muqavvasun ka mûma haccan minel sirri qad havet ve vâkhiluha mislil evaile qatimu humasiyen erkan bihis sirri qad havet faaddilhu min ba'da aşri selaseten ve la teku fiyas sahi mütevehimet selasun minel tevrati la şeke arbaun ve arbaun min incili isabnu meryemet Onlara bir defa İncil'den, Tevrat'tan bahsediyor Yok sen aynı papaz gibi konuşuyorsun. Geçen birisi gelmiş öyle. Yani ne Tevrat'tan ne İncil'den bahsediyorum falan diyor. Falan. Yani Tevrat ve İncil'in hepsi yanlış, hepsi bozulmuş diye düşünüyorum. Öyle değil mi? Haşa. İçinde ayetler de var. Onu inkar ettiğin zaman aynen küfre gidiyorsun. Tevrat da yine öyle. Tevrat çok büyük bir, geniş bir kitap menzuması, ilahi menzuması gibi ama içinde bir tane ayet varsa ne olur? Herhangi bir kitap, düşün ki birisi yazmış içinde. Efendim, sohbet kitabı. İçinde bir iki tane de ayet koymuş. Sen bu sohbet kitabıdır. Buna inanma diyebiliyor musun? İçini aç bak ayet var, hadis var. Çoğu insan kendi değerini bilmediği için hastalanır. Kendinin imkanlarını doğru kullanmadığı için, Allah'ın eline verdiği imkanları doğru kullanmadığı için. Eğer ki tam manasıyla bunları doğru kullansak, hastalansak bile hastalık dolayısıyla imtihanda başarılı oluruz. Her hastanın her hastalığın elbette daha iyileri var. Yani davet eden sebepleri var. Onlardan birini yapıyoruz. Sonra hastalık geliyor. Efendim ben hiçbir bunlardan, bu hatalardan birini yapmadım. Buna rağmen Allah verdi. Ih verdiyse verdi. O zaman senin vazifen buradan kazançlı çıkmayı bilmektir. Nasıl olur bu? Olabilir mi? Evet. Genetik hastalıklarda senin suçun yok. Annen de babanda vardı. Genellikle o genler de var. Genler ufak bir yıpranma olunca belki o yıpranma kadar payın var. Ondan sonra o hastalık da hemen ortaya çıkıyor. İşte falan adamda genlerinde başka hastalık var ya da bu hastalık yok. Onda bu çıkmıyor ama sende çıkıyor. Demek ki bu gibi sebepler şeker hastalığı gibi veya diğer kanser gibi hastalıkların çoğunda insanların direkt bir dahli tesiri yoktur. Ama buna rağmen başına gelince onun sabredesi en karlı en mükafatlı hatta hastalıkları yenmenin de e, hastalıklara karşı mücadele kuvvetinin de inançtan geçtiğini, kendine Rabbisine güvenmek, inanmak şeklinde bütün bu devrin alimleri bunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'den de beş tane e, sırlı kelimeleri almış. وَهَمْ Kur'anı Hüne هُنَّ ha tamam böylece beş tane de Kur'an'da sırlı kelimeler var. Kime gelmiş? اِلَى mahlukun مَحْلُقٌ veb وَأَبْكِمَنْ سَعَرْ Fasih konuşan, konuşmayan herkesin gönderilmiş bu sırlı kelimeler diyor Hz. telefonumuz. Fehaze ismullah celle celaluhu bundan de Allah ismi. Ve ismu indel beriyet ve diğer e, isimleridir. E, bunlar çeşitli isimlerle anılır. Fehaze ismullah yaqari intabi velate tertedi tebli li ruhi kebil bil Fehaze ismullah ya cel i taqit ve yak teşkuk telfur ruha men Efendim başka bir isim söylemeyeceğim diyor. Bunların içerisinde Kur'an'dan alınan en büyük isim Allah ismidir. Ey cahil bunu söyleyince hemen şüpheye düşme diyor. İnan. O güce inanınca güç o meydana gelir. Onun için bugün için bütün terapistler ee, o işi yaptığı işe inancı yok ise başaramazsın derler. Ama yaptığı işe inanmaya başladığı andan itibaren o enerji krayısı yani dairesi oluşmaya başlar onu uzun bir müddet denedikten sonra, sınadıktan sonra o mertebeye ulaşırsa üzerindeki yoğun enerji bir başkasına aktarır ve ona verilen o güven yine enerji, iman, inanç karşıdaki insanın e, içinde var olan inancın depreşmesine güçlenmesine de sonra onun da kendi kendini fayda vermesine sebep olur ve bütün terapistlerin metotlarının ana kaynağı olmazsa olmaz ya da sıfır noktası buna sahip olmaktır. Eğer buna sahip değilse hiçbir kimseye bir yararın olmaz. Kendi bilgisiyle kendisi zehirlenen insanlarla dolu. Bilgisi var ama o bilgiye inanmıyor, kendine de güvenmiyor. O bilgi onun enerjisini tüketiyor. <gülüyor> İlginç değil mi? Bilgiye inansan, güvensen, Allah'ına güvensen o sana aynı şey bak. Ama öyle insanlar vardı burada sürekli gelirler ayet hadis okurlar ama birbirlerine tüketmekten başka işe yaramaz. Birbirlerine zarar vermekten, birbirlerine suyzan oluşturmaktan, birbirlerine haset etmekten, birbirlerine kötülemekten başka bir işe yaramaz. Ya mübarekler ne okuyorsunuz siz, ne anlatıyorsunuz? Anlattığınız hepsi Allah'ın kelamıdır. Sizin varlığınız da Allah için bu kadar mübarek bu mübarek varlığınızı, mübarek kelam-ı efendim barışık birbirine ekleme yaparak enerjiyi çoğaltmanız gerekirken, güçlenmeniz, iman birliğiniz, dilliğiniz çoğalması gerekirken, siz aksine bir enaniyet, bir karanlık nokta buldunuz. Ayeti de, hadisi de oraya çekiyorsunuz. Sonra hem ayet ve hadisin bereketinden bizi mahrum, hem de kendiniz perişan oluyor, karanlığa, şüpheye Düşüp gidiyorsunuz. Bu duruma düşmemek için önce Kur'an'ın nur olduğuna inanmak lazım. Kur'an'ın kelam, mükaleme aracı, münazığa aracı diye görürseniz bundan kibir olur, gurur olur, şüphe olur, enaniyet olur ama asla iman ve huzur ve nur olmaz. Önce bakış açısını değiştirmemiz lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'e ben bakıyorum. O anda Allah ile konuşuyorum. Kur'an-ı Kerim'i ben okuyorum. O anda nur devşiriyorum. Kur'an asla ve asla elbette insan sözü telaffuzlarıyla gelmiştir. Ama arka planda yatan o yüce manalar enerji doktoru. Kaldı ki normal insanın enerjisi de vardır konuşmalarında. Enerjiyi tükettiğimi konuşamaz. Kaldı ki onlar karanlık enerjidir. Temiz olmayan enerjilerdir. Ama Allah'ın kelamı ise tertemiz güçlü enerjidir. Onları okudukça ruhun alması lazım. Konuşmaların, muhabbetin, sırrın, gönlün onunla temizleyebiliyorsa, temizlenebiliyorsun. O Kur'an sana şifadır. Beni unzelu minel Kur'an ma hu şifaaun ve rahmetun lil mu'minin fe la yziduz zalimin illa hasara zalimler kimdir? kendisine zulmeden kendisi için yararlanmayı değil de okuduğu Kur'an'la başkasıyla dövüşmeyi murat edenler Kur'an okuyor adam, tartışıyor, Kur'an'dan ayetleri getiriyor ama asla anlaşmak için değil, haklı çıkmak için başkasını mahcup etmek için o zaman o Kur'an onlara husranını hazırlar ya aşırı güven olur, bencillik olur başkasına yukarıdan bakma olur her şey olur ama asla tevazu olmaz. Asla alçak gönüllü davranmaz. Asla güzel şeyler onun için normal bir şekilde gelmez ve bunlar ona gir gelir uzak durur. Evet. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in şefaatine bizleri na nail eylesin, nasip Kur'an-ı Kerim'in güzelliği eğer ki bizi e, içimizi aydınlattıysa çok huzurlu oluruz. Gerçekten. Kur'an'ın bu yönüyle tanıyabiliyorsak, yaklaşabiliyorsak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu gibi, Kur'an ile konuşurken, efendim, yemin etsek, değil mi? asla yeminimizden bozmuş olmayız. Allah ile konuştuğumuz konusunda. O anda muhakkak Allah ile konuşuyoruz. Bir tarafta okuyan o, bir tarafta okuyan sensin. Cibril Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselam'a her sene gelir, Efendim, Ramazan ayında bir o okur, bir o okur bir o okur, bir o okur, bir o okur, öyle. Allah Allah. Ya. Peygamberler hepsi Kur'an-ı Kerim okudu. Peygamberler hepsi. Hadiste yok. Ya Kur'an'da var yetmiyor mu yani? Kur'an'da var olan şey. Peygamberimiz söylemedi. Olmaz söylemez olur Kur'an'da var diyoruz. Peygamberimiz Kur'an'ı efendim her Ramazan'da o kadar hatmedi. O zaman söylemiş öyle öylecidir. Kur'an'da olduktan sonra hadiste var yok denmez. Bitti. O söylenmez. Kur'an'da var olan her şey başımızın üst tacıdır. Ama onu şöyle anlar, böyle an, tamam. Farklı anlayanlar olur. Kaldı ki hadis-i şerifte var olan şeyleri de reddedenler var. Onu da biz respek göstermiyoruz. Yani saygıyla da karşılamıyoruz. Ama hadis-i şerifleri üzerinde e, tekfiri doğru bulmuyorum sadece mütevatir hadislerde çünkü hadis-i şeriflerin e, kaynaklarında, geliş e, silsilesinde bazen zayıf e, raviler olabilir, senedi zayıf olabiliyor, efendim garip ve şaz e, senedi vahid olan e, rivayet söz konusu bu açıdan onları tekfir edemeyiz sadece mutavatir hadislerde İlmi zanni değil de kesin ilimler olur Bunları tekfir etmekte küfre sebep olur. Pardon, evet hadisi mutavatırları tekfir edemeyiz. Çünkü Kur'an da bize hadisi mutavatir olarak gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'de hafızların dilinden elden ele dilden ele söylene söylene söylene ve okuna okuna ve de yazılarak gelmiştir. Bu hadis mutavatır hükmündedir. Onun için Hadisi Mutevatir'i inkar etmeye başlayan kişi de yavaş yavaş Kuranı da inkar edecektir. Bundan sonra Allah söylenmiş mi ne biliyorsunuz kim diyor falan falan başlar ondan sonra onu da inkar etmiyor. Onun için bu iki kaynak son kaynaktır. Mutevatir hadisle Kuranın bize kadar gelişini inkar etmeye başladıktan sonra o kişi durduramazsınız. O kişi kafir olur. Oldu Musacım. Bu kadarıyla bugün yetinelim. Yani e, müsaadele olmayan sırları da fazla açarsak olmaz. Bu kadarıyla yetinelim inşallah. E, ben mikrofonu bırakayım da sen bir şeyler dinletirsin. Allah'ın selamı, bereketi, sevgi ve muhabbeti sizinle beraber olsun sevgili kardeşim. Cenab-ı Hak dünya ve adi, ahiret Saadeti mutluğunu versin. E, hayırlı kısmetler, hayırlı evlatlar, hayırlı hızlık kapıları versin. Cenab-ı Hak hastalık verecekse o sabrını da versin. Devasını da versin. Eğer vermeyecekse yine o bilir. Taşıyacağımız kadar versin Ya Rabbi. Çok verip azdırmasın değil mi? Yani bazen de çok verip azanlar var. Az, ver, az verip de sızlayanlar oluyor. Az verince de. Efendim Allah emanet olun. Selamünlük.